Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri çalışmasıyla ilgili hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün Al-İmran Suresinin 31-34. ila ayetlerinin meal ve tefsiriyle devam ediyoruz. Deki ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir. Birçok ayette genel olarak, Peygamberlerin özel olarak da son dinin tebliğcisi Hz. Muhammed'in bildirdiklerine teslimiyet gösterip uymanın önemi vurgulanmıştır. Burada da peygambere ittiba uyuma Allah sevgisinin ayrılmaz bir parçası olarak nitelenmiş, peygamberin gösterdiği yolu gönülden benimsemeyen kişinin Allah'ı sevdiğini iddia edemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca Resulullah'a uyma iradesinin ortaya konması, Allah'ın sevgisine ve mağfiretine mazhar olmanın ön şartı sayılmıştır. Sadece elçi sıfatını taşıyan temsilciyi dahi tanımamanın, onu yollayan makamı tanımama anlamına geleceği malumdur. Hz. Muhammed ise dar anlamıyla bir elçi olmaktan öteye, şari, din sahibi, yüce Allah tarafından Kur'an'ı açıklama ve ve bu çerçevede Kur'an'da özel düzenlemeye tabi tutulmamış hususlarda bağlayıcı bildirimlerde bulunma yetkisiyle donatılmıştır. Bu surenin ehli kitabın ve özellikle Hristiyanların bazı inanç ve tutumlarının yanlışlığını ortaya koyma konusuna ağırlık verdiği göz önüne alınırsa bu ayette Allah inancı ve peygamberlik müessesesinin mahiyeti hakkında önemli hususlara dikkat çekildiği fark edilir. Şöyle ki Allah sevgisi ve Allah'a itaatle onun peygamberine uyuma ve getirdiklerine teslim olma arasında sıkı bir bağ vardır. Fakat bu konudaki önemli bir incelik Allah gibi sevmekle Allah için sevmek arasında büyük fark bulunduğudur. Bu fark göz ardı edilirse söz konusu bağın anlamı tersine çevrilmiş olur. Nitekim Yahudiler... Hz. Musa'nın Hristiyanlar da Hz. İsa'nın peygamberlik sıfatından ziyade şahsında ısrar ederek bu büyük hataya düşmüşlerdir. Böylece Hristiyanlar Hz. Muhammed'i, Yahudiler hem Hz. İsa'yı hem de Hz. Muhammed'i inkar yolunu tutmuşlar esasen tahrife uğramamış haliyle bütün ilahi dinlerin ortak noktalarından olan ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız şeklinde ifade edilen ilkeyi ihlal etmişlerdir. Öte yandan Hristiyanlar, Hz. İsa'ya olan sevgilerini onun peygamberlik sıfatı üzerine kurmadıkları için, Başka bir anlatımla bu sevgi ve saygının Allah'ın ona elçilik görevi vermiş olmasından kaynaklanması gerektiği halde onun şahsını esas aldıklarından Allah'a şirk koşmaya kadar varan sapkın bir inanca kaymışlardır. Bu durum tevhid inancını zedelememek için peygamberlik görevinin mahiyetini iyi kavramak gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Nitekim Kelime-i Tevhid'de ve Kelime-i sadece Allah'tan başka Tanrı bulunmadığının ifade edilmesiyle yetinilmemiş, Hz. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğu da belirgin bir biçimde ortaya konmuştur. Surenin başında söz edilen Necran heyetindekilerin bizim İsa'yı ululayan ifadelerimiz onu sevdiğimizi belirtmek içindir demeleri, bazı Müslümanların, ''Ya Resulallah, gerçekten biz Rabbimizi seviyoruz.'' demeleri, ''Yahudilerin, Allah'ın evlatları ve asıl sevdiği kişiler bizleriz.'' demeleri, ''Müşriklerin putlara secde etme gerekçelerini açıklarken, biz bunlara, sırf Allah'a olan sevgimizden ötürü ve bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar.'' diye tapıyoruz demeleri üzerine nazil olduğuna dair rivayetler vardır. Tefsirlerde ayetin nüzul sebebi hakkında şöyle bir rivayet yer alır. Önceki ayette Hz. Peygamber'e uyulması istenince münafıkların başı Abdullah bin Übey gördünüz mü? Muhammed kendine itaat edilmesini Allah'a itaat gibi görüyor. ''Bizim de Hristiyanların İsa'yı sevdikleri gibi kendisini sevmemizi istiyor.'' şeklinde bir itamda bulunmuştu. Bunun üzerine bu ayeti kerime indi ve Hz. Peygamber'e Allah'ın elçisi sıfatıyla ve yine onun buyruğunun bir gereği olarak itaat edilmesinin istendiği bildirildi. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde peygamberlerin Allah'ın seçkin kulları olduğunu belirten ifadeler vardır. Bu hususu, özellikle belirten ıstafa fiili için, onların bütün yaratılmışların özü kılındığı, onların kötü sıfatlarından arındırılıp övgüye layık hasletlerle bezendiği şeklinde yorumlar yapılmıştır. Tefsirlerde ve genel olarak İslam düşüncesine dair eserlerde, bu gibi ayetlerde geçen istafa fiili, varlıkların oluşum ve gelişim süreci ile ilgili istifa kanunu arasında bağ kurularak peygamberlerin üstünlüğü konusunda geniş açıklamalar yapılmıştır. Ayette geçen alemin kavramı kendi zamanındaki veya kendi cinsinden olan yaratılmışlar şeklinde yorumlandığı gibi bütün yaratılmışlar şeklinde de açıklanmıştır. Bu iki ayette peygamberlerin seçilmiş üstün özelliklere sahip kişiler ve hep Hz. Adem'in soyundan gelmiş oldukları hususuna değinilmesini, Hz. İsa'nın yaratılışı konusuna fikri hazırlık sağlama şeklinde açıklamak mümkündür. Hatırlanacağı üzere, Hristiyanların bazı inanç ve tutumlarının yanlışlığını ortaya koyma, bu surenin ana hedefleri arasında bulunmaktadır. İşte mütakip ayetlerde, Babasız olarak dünyaya gelmiş olması, Hristiyanlıkta tek tanrı inancından sapmanın hareket noktası haline getirilen Hz. İsa'nın ailesine, doğumuna ve hayatına dair bilgiler yer aldığından burada zihnin, sırf tabiat kanunlarının tek düzeliğine saplanıp kalmaması ve tabiat kanunundan önce gelen yaratma fiilinin göz ardı edilmemesi gerektiği, buna göre dilediğini dilediği biçimde yaratmaya kadir olan Yüce Allah'ın iradesini kısıtlayabilecek hiçbir güç bulunmadığı hatırlatılmaktadır. Bunun yanı sıra bir sonraki programda açıklayacağımız üzere, Hz. Meryem'in babası olan İmran'ın ailesi peygamberler dizisi içinde anılarak Hz. İsa'nın annesinin de Hz. Adem ve onu izleyen peygamberler soyundan olduğuna dikkat çekilmektedir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.